Töyherin adili düşse körler pazarda Kıymeti bilinir mi bakan olmazları Bekle sultanı kartal gilse tavuk diyarına Kanadı kırık kalır hasret kalır karı Bölü bölü bölü da kargaların korusunda O ilahi nameden kimin haberi vardır acaba Vefalı yüreğin vefasız olsa yar Tükenir sabrı gücü artara ele zarı Geçmişin hatırası esir etmesin tekrar Zehirli bir anıyla olma kedere duçar Züya bu fani ömür sana emanet bir kar Geçir anların eyleyerek hep zara Değenin özünde de Mekan eyleri açıcar, seni boğan bir hava değildir sana diyar Kamiliyet yeşermez, çonak toprakta ha Her fidan kendi suyu, kendi toprağını arar Zaman bir hırçın nehir, durma önüne katar En kıymetli sarmayen, onu etme tarıma Yoldaşını iyi seç, olmasın sonu efkar Ruhunu beslemeyen, dostluk ne işe yarar? Hayat kısadır elbet, kim tutmaya e ayar Bir tebessüm bir nezaket, en büyük saltanattır pürvakar Yolundan dönme lakin, kırma kalbin açar Asıl güç yıkmak değil, yapmaktır bahtiyar Hey genç her sensin bu kıymet bir Pazar. Bu kartal sensin yürü gökler sana intizar Kanadın varsa eğer dar kümeste belli firas Seni anlamayanı kendine eyleme yar derdiyle yanma anı yaşı olma bizar Yarının ufkunda bil nice ümitler var Her anın bir hediye efme bu inkar Boşa geçen bir lahza en büyük günahkar Yolunda ilerlerken nezaketi et şiar Yıktığın her gönülde bir ah gizlidir, unutma ey ya. Gayret senden yürü ki tevfik etsin her verdigar Öz yurdunda öz değerinde al Sen o son karar Süzül, ol kendinle hükümdar